Tarihçe, Fatih Sultan Mehmed'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesinden sonra 1460 yıllarında yapımına başlanan ve 1478 yılında tamamlanan saray, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihi İstanbul Yarımadası'nın ucundaki saray burnunda bulunan Doğu Roma Akropolü üzerindeki 700 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren 31. padişah Sultan Abdülmecid'e kadar yaklaşık 400 yıl süreyle imparatorluğun idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılmış, aynı zamanda padişahın evi olmuştur. 19. yüzyılın ortalarında hanedanın Dolma Bahçe Sarayı'na taşınması ile terk edilmiş olmasına rağmen önemini her zaman korumuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra 3 Nisan 1924 yılında müze haline getirilen ve Cumhuriyet'in ilk müzesi olan Topkapı Sarayı Müzesi, günümüzde yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alan kaplamaktadır. Kara tarafından Fatih'in yaptırdığı Suri Sultane, Deniz tarafından ise Doğu Roma Surları ile şehirden ayrılan Topkapı Sarayı, mimari yapıları, koleksiyonları ve yaklaşık 300 bin arşiv belgesi ile dünyanın en büyük saray müzelerinden biridir. Ayasofya tarafındaki saltanat kapısından girilen ve birbirinden geçilen dört avlu çevresindeki mimari yapılardan oluşan sarayın etrafı bahçeler ve meydanlarla çevrilidir. Sarayın ilk avlusu olan ve halkın başvuru için girebildiği birinci avluda, alay meydanı, cebihane olarak kullanılan Ayrinu lisesi darpane, fırın, hastane, odun ambarı, hasırcılar ocağı gibi sarayın dış hizmet yapıları bulunurdu. Sarayın ikinci avlusu, devlet yönetiminin gerçekleştiği mekanların yer aldığı divan meydanı, adalet meydanı,'dır. Tarih boyunca pek çok törene sahne olan bu avluda divan toplantılarının yapıldığı divan-ı Hüme'nin, altı ve yanında divan-ı hazinesi yer alır. Divan yapısının arkasında ise sultanın adaletini temsil eden adalet kulesi vardır. Kubbe altının yanında harem dairesi girişi ile zülüflü baltacılar koğuşu bulunur. Zülüflü baltacılar koğuşu ile aynı yönde bulunan hasahırlar ise aynı yönde, bir avlu etrafında yer alır. Adalet meydanının Marmara Denizi yönündeki revakların arkasında ise saray mutfakları ile ek hizmet binaları bulunmaktadır. Adalet meydanının kuzey yönünde cilos, arife, bayram ve cenaze törenlerinin yapıldığı, sancaklı şerifin serdar-ı ekrem olarak savaşa giden sadrazama teslim edildiği yer olan Babüs Sade yer alır. Üçüncü avlu Enderun İç Saray padişah'a ait mekanların yanında Sultan I. I. Murad döneminde kurulan saray okuluna ait koğuş ve yapıları da barındırır. Padişah'ın devlet adamlarını ve bazı yabancı elçileri kabul ettiği arz odası, Fatih Köşkü, Enderun Hazinesi ve Has Oda padişaha ait mekanlar olarak önce çıkarken küçük oda, büyük oda, seferli, kilerli, hazineli, Has Oda isimleriyle anılan Enderun saray okuluna ait koğuşlar, Babüs Sade girişinden itibaren avlunun etrafına sıralanmıştır. Avluya diagonal olarak yerleştirilmiş 15. yüzyıla ait ağlar canı ile ı Ahmet döneminde havuzlu köşkün yıkılmasıyla yaptırılan ı Ahmet kütüphanesi, Enderun eğitimine verilen önemi vurgular. Enderun avlusundan sonra, padişaha ait köşklerin ve asma bahçelerinin bulunduğu ve avluya geçirilir. Has odanın mermer sofaya açılan kapılarıyla da ulaşılan bu mekanda Osmanlı sanatının klasik köşk mimarisinin en seçkin örnekleri olan Sünnet Odası, Bağdat ve Revan Köşkleri ile iftariye kameriyesi yer alır. Ve avlunun bir alt kotunda ise Sofa Cami, Sultan Abdülmecit döneminde inşa edilen ve sarayın son yapıları olan Mecediye Köşkü ve Esvap Odası vardır. Topkapı Sarayı'nın etrafını kuşatan has bahçeler içindeki köşklerden Çinili Köşk, Sepetçiler Kasrı ve İncili Köşkün altı yapısı hariç günümüze ulaşmayan çok sayıda köşk ve kasır olduğu bilinmektedir.